Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hayz. Hayz kitabı. Yüce Allah'ın şu kavli. Sana kadınların ay halini de sorarlar. De ki, o bir ezadır. Onun için hay zamanında kadınlardan ayrılın. Temizlendikleri vakte kadar kendilerine yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi? O zaman Allah'ın size emrettiği yerden onlara gidin.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 İsrailoğulları kadınları üzerinde oldu dediler. Ebu Abdullah Buhari peygamberin yukarıdaki sözü daha şumurlu dedi. İki. Hayz oldukları zaman kadınlara emir babı. El şöyle diyordu. Ben Ayşe'den işittim. Şöyle diyordu. Biz ancak hac etmediği düşünerek, hac etmeyi düşünerek yola çıktık.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 ve Resulullah kendi kadınları adına şehit kurban etti. 3. Hayızlı kadının kocasının başını yıkaması ve taraması babı. Ayşe radıyallahu anha, ben hayızlı olduğum halde Resulullah'ın başını tarar idim demiştir. Bana Hisham Urve'den haber verdi. O da Urveti Zubeyir'den. Hayızlı kadının bana hizmet etmesi yahut kadının cünyet iken yanıma gelmesi caiz midir diye sorulmuş Urve'de. Bana göre bunun hepsi caiz. Öyle olan da böyle olan da bana hizmet eder. Bundan dolayı da hiçbir taraf için bir beyiz yoktur. Bana Ayşe haber verdi ki kendisi hayızlı ve hücresinde ikamet ederken. Resulullah da mectilde inzif ettiği zaman Resulullah'ın başını ona doğru uzatır, o da Resulullah'ın başını tarardı. 4 Erkeğin kadın hayızlıyken karısının kucağında Kur'an okuması babı. Ebu Vail de kendi hizmetçi kadınını hayız olduğu halde Ebu Rezine gönderdi de kadın mushaf kesesinin ipinden tutarak onu Ebu Vayz'a e getirdi. Ayşe radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben hayızlıken başını kucağıma yasla sonra da Kur'an okudu diye tahsis etmiştir. Nifasa <gülüyor> hayız ismini veren kimse babı. Ümmet, Ümmü Şerif radıyallahu anh tahsis edip şöyle demiştir: Ben Peygamber ile beraber bir aba içerisinde yatmış haldeydim. Derken hayız oldum.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 Bize Ebu İshak o ki bir Abdurrahman İbni Esved'den. O da babası Esved İbni Yezid'den. O da Ayşe'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bir müminlerin annelerinden bir haiz olduğu ve Resulullah'ın da cildini onun cildine dokundurmak istediği zaman o kadına haizinin hemen başlangıcında iken futa bağlamasını emreder ve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 Sekizinci bab, haizli kanın beyti tavaf etmek müstesna bütün haç fiillerini yerine getirir. Babı. İbrahim el-Nehay'ı haizli kanının ayet okumasında beys yoktur demiştir. İbni Abbas da cünübün kıraat etmesinde beys görmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zamanların hepsinde yani her halinde zikrederdi. Ümmü Atiye de bir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 maliyetinde hacdan başka bir şeyi düşünmeyerek yola çıktık. Şerif mevkiine geldiğimiz zaman ben haiz oldum. Ben ağlar haldayken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi. Seni ağlatan nedir dedi. Ben vallahi çok arz etmiştim. Allah'a yemin ediyorum ki ben bu yıl hac etmedim dedim. Peygamber muhtemel ki sen haiz oldun dedi. Evet dedim. Şüphe yok sendeki bu hal Allah'ın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 bu ancak damar kanıdır, haiz değildir. Haiz vakti geldiği zaman namazı bırak. Haiz zamanı gelince kendinden kanı yıkar ve namaz kıl buyurdu. O haiz kanını yıkamak babı. Bize Malik Hişam'dan, o da Fatıma bint Munzir'den, o da Esma bint Ebu Bekir'den haber verdi. O şöyle demiştir.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 zevk üzerine 4 ay 10 gün yas tutardık. Bu müddet içerisinde gözlerimizi sürme çekmez, güzel kokuda sürünmez, süs içinde boyanmış kumaş giymezdik. Ancak az denilen Yemen kumaşının müstesna. Hayzın dinmesi zamanında birimiz hayzından yıkanmak istediğinde azıcık az fark kuştu. Tırnak buhuru kullanması bize müsaade edilmişti. Bizler cenazenin ardından gitmekten nehy olunurduk.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 kadının hayır yıkanması sırasında saçlarını çözmesi babı. Bize İbn-i Usame Hişam i̇bn Urve'den o da babasından, o da Ayşe'den tahsis etti. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler de Zulhidce ayının doğru Medine'den yola çıktık. Resulullah her kim umre ile ihrama girmek isterse şöyle etsin. Bana gelince eğer ben kurbanlık etmemiş bulunaydım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 Kaldığımız gece olunca erkek kardeşim Abdurrahman İbni Ebi Bekir benimle beraber gönderdi. Ben tenime kadar çıktım da ilk başlayıp terk ettiğim umrenin yerine yeni bir umre ile ihram ettim. Şam'da İbni Urve şöyle dedi. Bundan dolayı kefaret olarak ne kurban lazım geldi ne de oruç ne de sadaka. 18 <gülüyor>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 Bu söz ile de hazırdan temize çıkmayı murat ederdi. Bir takım kadınların gece ortasında kandilleri isteyip tutundukları şeydeki temizliğe bakar oldukları haberi Zeyd bin Sabit'in kızı Ummu Kumşum'a ulaştı da kadınlar bu işi yapmazlardı deyip o kadınları ayıtladı. Bize Sufyan Zişam'dan, o da babasından, o da Ayşe'den tahsis etti ki o şöyle demiştir. Fatıma binti Ebu Hubeyş istihazıya tutulur, durur idi. Bunu Peygamber'e sordu. Peygamber, bu bir damardır, hayır değildir. Hayırın müddeti geldiği zaman namazı bırak, hayırın müddeti geçtiği zaman yıkan ve namaz kıl, buyurdu. 21. Bak, hayırlı olan kadının namazı kaza etmez, babıdır.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 23. üç, temizlik hali elbisesinden başka hayız elbisesi edinen kimsenin babı. Ümmü Seleme radiyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile saçaklı bir örtünün içinde yatıyordum, hayız oldum. Sıyrılıp hayza mahsus elbisemi aldım. Hayız mı oldum diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine beni çağırdı. Saçaklı kadifenin altında onunla beraber yattım. 24. Açlı kadınların namaz yerlerinden ayrı durarak bayram namazlarının kılındığı sahada ve Müslümanların dualarında hazır bulunmaları bağlı. Hafsa bin Tüsterin şöyle demiştir. Biz tazelerimizi bayramlarda namazgahlara çıkartmaktan ümen ederdik. Basra'ya bir kadın gelip Halefe oğulları kasrına indi. O kadın kız kardeşinki ki kocası peygamberle birlikte 12 gazarda bulunmuş. Kendisi de bizzat altısına istirak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 Ümmü Atiye burada, buraya geldiği zaman bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittin mi diye sordum. Ümmü Atiye ona babam feda olsun evet işittim dedi. Hafsa bin Tübse'nin Ümmü Atiye ne zaman Peygamberi anarsa bir ebi ona babam feda olsun derdi. Ümmü Atiye şöyle dedi babam ona feda olsun ben Peygamber'i işittim o şöyle buyuruyordu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 Gizlemeleri onlara helal olmaz. Bakara 228. ayet kavrinden dolayı hayır müddeti, hamil müddeti ve hayızdan mümkün olabilecek şey yani tekrar hususunda kadınların tasdik olmayacakları şeyler. Ali'den şu hayırdan zikrediliyor ki eğer bir kadın dininden ve eminliğinden razı olunacak nevi kendi hususiyetine vakıf bulunan kadınlarla bir ayda üç haiz gördüğüne beyine getirirse tasdik olunur. Ata İbni Rebah kadının iddet içerisindeki hayırları iddetten önce adeti olan hayırlardır demiştir. İbrahim nihayi de buna kail olmuştur ve ata haizın en azı bir gün, en çoğu da on beş gündür demiştir. Mütemir İbni Süleyman babasından şöyle dedi. Ben İbni Sir'in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 biz sarılığı ve bozluğu hiçbir şey yani namaza mani atletmezdik demişti. 27 istihaza damarı babı. Bana İbnu Ebu Zib, İbni Şihab'dan, o da Urve'den ve Amr'dan, o da Peygamber'in zevcesi Ayşe'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Çarş kızı Umlu Habibe 7 yıl istihazaya müttela kılındı.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 Hayr geldiği zaman namazı terk et. Hayır müddetinin sonu geldiği zaman ise kendinden karnı yıka ve namazı kılmıyordu. Otur. Lohusayken ölen kadın üzerine cenaze namazı ver. Bu namazın sünneti babı. Bize Şube Hüseyin el-Muallim İbni Buray'da'dan, o da Semura İbni Cündükten haber verdi. O şöyle demiştir. Bir kadın loğusalığında vefat ettiği peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cenaze namazı kıldırdı. Kıvlar de bedenin ortasına doğru dikerler. 31. bab. Bu geçen baftan bir fasıl gibidir. <gülüyor> Bize Ebu Avayna ki onun ismi el dahdır. Kendisi kitabından haber verip şöyle dedi. Bize Süleyman eş-Şeyban Abdullah İbn Şeddat'tan haber verdi.